Kaçık Birinci Bölüm Yapım Mehmet Kössoğlu Yazan Laura Kenner Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan Program Yönetmeni Bahattin Apak ...beyaz oldu... ...sabaha kalmaz kulübenin yarısını kaplar... ...topladığım şu odunları bir an evvel... ...kulübeme taşımalıyım... Uh, ...dondum... ...dondum... Ha, a, ...o da ne... ...aman Allah'ım... ...şu yerdeki kırmızı lekeler kanesi değil mi... ...evet evet kanesi bu... ...hem de bizim kulübeye doğru gidiyor... Ha, ...köpeğim... ...köpeğime bir şey mi yaptılar yoksa... ...hürmet... ...hürmet... Görünce sana bir şey oldu diye o kadar korktum ki Ay canım Canım bir tanem benim Ne ama Madem sana bir şey olmadı Kulübemize kadar uzanan bu kan lekeleri kimin Yoksa bir insana mı ait Aman Allah Allah. Yoksa kulübemize biri mi gir Dermot Anlaşılan içeride biri var Gel benimle Hey, Kim var içeride Aman Allah'ım. Şöminenin önünde yüzük oynatan biri var. Sakın beni öldürmek isteyen akıl hastası henk olmasın. O kaçık olmasın. Bıçak. Bıçak alayım yanıma. Hey sen. Kimsin? Ne arıyorsun kulübemde? Cevap ver. Yüzünü dön bana. Yüzünü bana dön diyorum. Elimde bıçak var. Bana saldıracak olursan hiç acımam saplarım L L Lütfen Lütfen korkmayın Ben Ben iyi değilim Yardım edin bana Ya ah, Bayıldı Neyse ki Hank değilmiş Acaba neresinden yaralanmış Şuna bir bakayım ah, Doğru söylüyor Yarası başından. Kanıyor. Bir an için onu akıl hastası Hank sanıp bile korktum ki. Çekil ayağımın altından Hermit. Görmüyor musun? Yerdeki adama yardım etmezsem kan kaybından ölecek. Onu hemen yatağıma taşımalıyım. Yarasını temizleyip bantladım. Ama ateşi çok yüksek. ...acaba bu ısıs daha başında ne arıyor... ...kayakçı desem... ...üzerinde kayak kıyafeti yok... ...yürüyüşe çıktı desem... ...bu havada yürümek için insanın aklını yitirmesi gerekir... Oh, ...kim acaba... ...üzerinde kimliğini belirtecek bir belge de bulamadım... ...uçurum... ...uçuruma düşeceğim... ...lastikler kayıyor... ...sakin ol Hermit. Görmüyor musun? Zavallı <Gülüyor> yüksek ateşten sayıklıyor. Hayır. Hayır. Hayır hastanede yatmak istemiyorum. Nefret ediyorum bundan. Hastane istemiyorum hayır. Kim bilir neler görüyor <Gülüyor> düşünde zavallı. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım. Hastaneden söz etti. Hastaneden nefret ettiğini söyledi. Sakın bu... <Gülüyor> sakın bu adam Henk olmasın. Akıl hastanesine yatarken... ...umulmadık bir yerde ve zamanda... ...karşına çıkacağım ve intikamımı alacağım. Beni asla tanıyamayacaksın demişti. Sakın estetik ameliyatla... ...yüzünü değiştirmiş olmasın. Olabilir mi acaba? Yüzü hiç benzemiyor. Ama vücut yapısı aynı Hank gibi. Gözleri de aynı onun gibi Ela. Evet. Evet olabilir. Hazır kendinde değilken hemen kaçmalıyım buradan. İyi ama ya yanılıyorsam. Ya bu adam Hank değilse... O zaman onu bu dağa başında ölüme terk etmiş ah. olmam mı? Ah. Hayır, bu adam Henk olamaz. Hiçbir estetik uzmanı ah. Henkin yüzünü bu kadar değiştiremez. Su, su, lütfen biraz su verin bana. Kendine geldi. Şimdi getiririm. Ah. <gülüyor> Al bakalım ama ağır ağır iç Ateşin çok yüksek Biliyorum İçim adeta fırın gibi yanıyor Bu iyi geldi Teşekkür ederim <gülüyor> Az önce sayıklıyordun e, Kabus görüyordun galiba Ağlayıp bağırıyordun Kabus dedin değil mi e, Evet e, Düşler çoğu zaman kabuslarla doludur ...kabuslardan nefret ediyorum. Şey... ...ben buraya nasıl geldim? Nasıl geldiğini bilmiyor musun? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay, içeri girdiğimde... ...senin şömininin önünde yatarken buldum. Oh, başım... <gülüyor> Başın başım... kanıyordu. E, pansuman yapıp serdim. E, bir yerden mi düştün? Bilmiyorum ama başım çatlayacak gibi ağrıyor. <gülüyor> Başını bir yere vurmuş olmalısın. Oh, evet olabilir. E, adın ne? A Adım... B bilmiyorum, yani ha hatırlayam, hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Hayır. Adını soyadını bilmiyorsun yani. Hayır bilmiyorum, e hiçbir şey hatırlamıyorum. E ama senin de herkes gibi bir adın ve soyadın olmalı. E e mutlaka olmalı ama ama ben hatırlayamıyorum ki. Senin adın ne? Elin, Elin Kostır. <gülüyor> Elanı. E peki ya bu sevimli köpeğin adı ne? Hürmet. <gülüyor> Başım dönüyor Ben kendimi iyi hissetmiyorum İstiyorsan biraz uyu Ne oldu bana Yani başıma neler geldi Burada ne arıyorum Allah'ım zihnim öyle bulanık ki Başındaki darbeden dolayı Geçici hafıza kaybına uğramış olabilirsin Senin bir doktora görünmen iyi olur Ama dışarıda kar öylesine şiddetli yağıyor ki En yakın kasaba buradan 30 bin uzaklıkta İnsanın bir şeyi hatırlamaması ne kadar kötü bir şey <gülüyor> O kadar da kötü değil Mesela ben dört yıldır bu dağ başındaki kulübede yaşıyorum Bu dört yıl içinde ülkede ne olup bitti hiç haberim bile yok Eski başkanın kim olduğunu biliyordum ama yenisini hiç bilmiyorum inan <gülüyor> Sahi mi? <gülüyor> oh başım <gülüyor> Gerçekten de dört yıldır bu kulübede tek başına mı yaşıyorsun? Evet Senin gibi genç ve güzel bir kız nasıl olur da böyle bir şey yapabilir? Hem de tek başına Dört yıldır dağ başında bir kulübede sen ve köpeğin... ...hiç kimseyi görmeden, kimseyle konuşmadan, dertleşmeden öyle mi? E, hepten de yalnız sayılmam. Dış dünyayla tek temasım... ...ormanda koruculuk yapan babamın yakın dostu... E, ...George Pemprog. Dünyayı olan bağlantımı o yapıyor. Her ay ihtiyacım olan şeyleri kasabadan alıp bana getiriyor. Peki gelirin ne? Ölen babamdan kalan küçük bir emekli aylığı var... Ayrıca burada resim yapıp hikayeler yazıyorum George da resimlerimi kasabada satıyor Hikayelerimi gazetelere, dergilere gönderiyor Alan e, Şey Beni tanıyor musun? E, hayır ilk kez görüyorum Neden sordun? Sanki Sanki ben, ben Seni bir yerden tanıyormuşum gibi hissediyorum Öyle e, bir his var içimde e, Beni tanıyor musun? E, hayır, hayır sana söyledim. E, ben dört yıldır dış dünyadan uzak yaşıyorum. E, beni daha önce görmüş olman imkansız bir şey. Sakin ol lütfen. Neden bu kadar telaşlandın ki? E, belki de ben yanılıyorumdur. Allah kahretsin. Yine başıma ağrılar saplandı. Ah, birden uyku bastırdı. Gözlerim kapanıyor. E, Uyu öyleyse. Zaten akşam oldu. Sabaha kendini daha iyi hissedersin. Günaydın. Günaydın. Sabaha kadar sayıklamaların hariç deliksiz uyudun. Nasıl? Kendini biraz daha iyi hissediyorsun ya. Eh, fena sayılmaz. Başımdaki ağrı biraz azaldı ama tamamiyle geçmedi. Kahve içer misin? Evet, teşekkür ederim. Peki nasıl istersin? Sütlü ve üç şekerli. E, e, e, üç şekerli mi dedin? Evet. Ne oldu Alan? Birden ellerin titremeye başladı. E, e, hiçbir şey olmadı. E, ...tanıdığım biri de sütlü ve üç şekerli içerdi. E, yani akıl hastası. E, al bakalım. Teşekkür ederim. Az önce kötü bir şey mi söyledim sana da heyecanlandın? E, hayır, hayır seninle bir ilgisi yok. Ellen, dün gece sorduğumu biliyorum ama... ...hala aklımı kurcalıyor. Sen birbirimizi tanımadığımızdan emin misin? Ne demek istiyorsun? ...demek istediğim birbirimizi uzun zamandır tanıyormuşuz gibi geliyor bana. Özür dilerim ama seni daha önce hiç görmediğimi söylemiştim yabancı. Ay, kahrolası hafızam kaybolmasaydı. Beni tanıdığını artık unut. Beğenini bununla yorma. Beni tanımıyorsun. Daha önce hiç görmedik birbirimizi. Tamam tamam tamam sinirlenme. İnsanın hafızasını her Ne kadar kötü bir şeymiş. Oo, başımdaki ağrı artmaya başladı yine. Sanki biri burguyla beynimi deliyor. E bak istersen yatıp uyu he olmaz mı? Evet evet. Uyuduğum zaman ne bir şey düşünüyorum... ...ne de herhangi bir şey hissediyorum. Allah'ım ne yapacağım şimdi? Bu adamın hen konuma ihtimali ağır basıyor. Gözleri onun gibi ela... ...onun gibi kahveyi sütlü ve üç şekerle içiyor. Ve beni daha önceden tanıdığını söylüyor. Hafızası yerine gelmediği sürece... ...bir tehlike olacağını sanmıyorum. Ama ya iyileşirdi şuuru yerine gelirse... ...kendimi korumam gerekiyor. Evdeki tek silah ekmek bıçağı. Onu yanımda bulundurmalıyım. İyi de... ...gerektiğinde bu bıçağı kullanabilecek miyim acaba... Ellen. Ne oldu Ellen? Şey ben... ...bıçağı yere düşürdüm. Sen uyumana bak bir şey yok. Şimdi alırım. Elim. Elim. Ellen. Ne oldu elini mi kestin? Evet yerden alırken keskin tarafından tutmuşum. Elimi kestim kanıyor. Dur sana yardım edeyim. Bakayım. Oo, kötü kesilmiş. Of. Dur şimdi elini sararım. Hayır. Lütfen elin neyin var senin? Sana yardım etmeme neden izin vermiyorsun? Tek elle yaranı saramazsın ki. Sen iyi misin? Zengin attı bembeyaz oldun. İyiyim bir şeyim yok. Önce bıçağı yerden alayım. Bir kazaya daha sebebiyet vermesin değil mi? İşte bıçağı alıyor. O ve ben yalnızız. Şimdi beni öldürecek. Öldürecek. Elon. Ah, ne var? Ne istiyorsun? B bıçağı. Hayır! Bana doğru tutma o bıçağı, lütfen, lütfen! Neden korkuyorsun? Anlamıyorum. Ben sadece bıçağı aldım. Oh, ah! ağrılar yine başıma saplandı. Ben de düşürmeden şu bıçağı elimden hasarı iyi olur. Başım dönüyor. E, tezgahın üzerine bırakabilirsin. Tamam. Ah. Başım, başım çok fena dönüyor. <gülüyor> Yatağa gitmene yardım edeyim. Aa, hayır, hayır, hayır. Sen elinle ilgilen, elini sar. Ben tek başıma yatağa gidebilirim. Aa, yalnızca sana yardım etmek istemiştim. Kendimi yatalak gibi hissetmek... ...hiç de hoş bir şey değilmiş. Ellen, şimdi daha iyisin ya. evet. Söylesene. Benden neden korkuyorsun? E, korkmuyorum. Bu da nereden çıktı? Çok kötü bir yalancısın. Seni rahatsız eden bir şey olduğunu biliyorum. Ve bunun da benden kaynaklandığına eminim. E, e, burası bayağı soğudu. Şömineye odun atayım. Gerçek adını hatırlayıncaya kadar... ...sana bir isim koymaya ne dersin? İyi olur derim. Böylece bana sen demekten kurtulursun. Tamam. Tamam. ...sana hikaye kahramanlarımdan birinin adını vereceğim. Jack. Ne dersin bu isme? Hmm, Jack. Jack. Hmm. Tamam. Bana Jack diyebilirsin. Ah, ama acaba gerçek adım neydi? İnsanın geçmişini hatırlayamaması ne kadar kötüymüş meğer. <gülüyor> Üzülme. Sonsuza kadar hafızasız yaşayacak halin yok herhalde. <gülüyor> e, bir gün bir şey olur hatırlarsın. Alan... ...sence beni merak eden birileri var mıdır? Bilmiyorum. Belki de buraya iki kişi gelmişsinizdir. İki kişi mi? Ha? Evet. Evet olabilir. Eğer öyleyse... ...öbür kişi hala buralarda bir yerde olmalı. Öyle diyeyim mi? Olabilir. Peki ya ona yardım götürmem gerekiyorsa? Ya, ya o da benim gibi yaralandıysa? Hayır. Bu adam Hank olamaz. Çünkü Hank kendisinden başka kimse için endişelenmez. ...aklı yalnızca kendi menfaatine çalışır. Ellen. Evet. Neden bu dağ kulübesinde tek başına yaşıyorsun? Ee, yazı yazıyor, resim yapıyorum. Yalnızlık işlerimde çok yararlı oluyor. Ne demek istiyorsun? Burada ilham perileri daha çok geliyor yanıma. İlham perileri sana ne yaptırıyor ki? <gülüyor> Hikaye yazdırıyor, resim yaptırıyor. Bak şu duvarda gördüğüm resimleri hep ben çizdim. Nasıl? Güzel ama neden hep siyah beyaz çalışıyorsun? Bilmiyorum. Böylesi daha kolayıma geliyor. Sonbaharı burada geçirip de... ...her şeyi siyah beyaz görmek çok şaşırtıcı. Bir sonbahar boyunca... ...yaprakların rengindeki değişimi izleyip de... ...bunu yakalamaya nasıl çalışamazsın? Böyle bir fırsatı nasıl kaçırabilirsin? Sanırım yeteneklerimi bildiğim için... ...bunu yapamam. O yüzden de denemeye çalışmıyorum. Ama... ...başarırsan ne kadar mutlu olabileceğini bir düşün bence. Hayatım yeteri kadar mücadele içinde geçiyor. Hayat yalnız mücadele etmekten ibaret değil ki. Sen değil ama ben kim olduğunu anlamaya başlıyorum. Sen bir profesörsün ya da filozof olmalısın. Hayır hayır psikolog daha uygun. Fakat kanepeye yatması gereken hasta ben değil sensin. Ayrıca şu anda en büyük problem geçmişini hatırlamamam. Aa geçmiş dedim de sanki çocukluğumu hatırladım birden. Evet evet bir köpeğim vardı. Siyah beyazdı. Bak bir şeyler hatırlamaya başladım işte. Boynunda kırmızı bir tasma vardı ve adı adı... Aa! Hatırlayamıyorum. <gülüyor> yine zihnim dağıldı. Beynim yine karanlıklara gömüldü. Sakin ol <gülüyor> Zamanla hatırlayacaksın. Hatırlamaya çalıştıkça beynimi zorluyorum ve bu da bana dayanılmaz bir acı veriyor. E madem öyle sen de beynini fazla zorlama. <gülüyor> ...zamanı gelince hatırlayacaksın dedim ya... ...inan, şimdi biraz dinlen istersen. Sen ne yapacaksın? Sakın beni bırakıp bir yere gitme. Korkma, bir yere gitmiyorum. <gülüyor> Pencereden kara bakacağım. <gülüyor> uh, tibi halinde yağıyor. Ah, geldim işte. Demek gitmemden korktun he? Şey, Evet. Sesini duymak hoşuma gidiyor... Sesini duyunca kendimi daha bir güvende hissediyorum. Her zaman öyle oluyor. Her zaman Ama daha seninle konuşalım şurada kaç saat oldu ki? Söyledim ya... ...sanki seni daha önceden tanıyormuşum gibi... ...bir his var içimde. Ah, yine mi? <gülüyor> Neyse merak etme ben bir yere gitmiyorum. Hem gitmeye kalksam bile bu karda nereye gidebilirim ki? Hadi uyu. Uyu ki beni dinlendirebilirsin. Merhaba. Oo, uyandın demek. Kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi sanırım. Hava nasıl? Kar hala yağıyor. Bu mevsimde başka ne olur ki? Eh, haklısın. Bütün gece uyudun. Aç olmalısın. Kahvaltıyı hazırlayayım. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Saçmalama. Bana yardım edecek kadar iyileşmedin daha. Biliyorum ama burada zamanını aldığım için kendimi suçlu hissediyorum. Benim için fark etmez. Sen olmasaydın da bu kulübede olacaktım. Söylesene Helen, burada hiç yalnızlık çekmiyor musun? Çekmiyorum demiştim ya sana. Hı. Ama öyle ya, hatırlayamazsın belki de. E, yani yalnızlığı severim. Desene, ben senin yalnızlığını bozdum. <gülüyor> Üzülme, yalnızca şu anlık. İyileştikten sonra gideceksin nasıl olsa. Çok ilginç bir hayat yaşıyorsun. İlginç değil de çok sade. Sade mi? Issız bir dağda, tek odalı bir kulübede... Her türlü konfordan yoksun yaşanmaya sade denemez bence Televizyon yok, radyo yok, gazete yok Böyle yaşamak benim hoşuma gidiyor Zamanın hepsi bana ait Resim yapıyorum, kitap yazıyorum Aa evet, evet evet unutmuştum Sen bir sanatçısın Güzel bir iş yapıyorsun Aslında sanat hakkında ne biliyorum ki Daha adımı bile hatırlayamıyorum Söylesene burada en büyük eğlence nedir? Yani tek başına kağıt oynamak mı yoksa balık avlamak mı ya da yürüyüş yapmak Senin neyin var yaşantımda niye alay ediyorsun Şey özür dilerim ben öyle şey demek istemedim yani inan bana ben öyle biri değilim yani sanıyorum ki öyle biri değilim ha Her neyse neden bana bağırıyorsun ben masum ve saf <gülüyor> Masum bana masumluk numarası yapma bazı şeyler değişmiyor gizlediğini sanıp e ah! Tabak yere düştü Ellen. Bence sen beni tanıyorsun. E hayır. Demek istediğim yani emin değilim. Neden emin değilsin? Ben şey güldüğün zaman bir anlık ona benzedin. O dediğin ki. Boş ver. Hatırladıkça benim için kabustan farksız biri işte. Adı ne senin bu kabusunun? Hank. Hank Bertolomee. Ela. ...o dediğin kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Ama ondan korktuğum bir gerçek. Zaman zaman benden korkmanın sebebini şimdi anladım. Yüzüme iyi bak Ellen. Gerçekten ona benziyor muyum? Onun gibi mi davranıyor? Hayır ama... Ama ne? Ee, onun şimdi nasıl göründüğünü bilmiyorum ki. Ellen saçmalıyorsun. Bu ne demek? Tepkilerine bakılacak olursa Hank olmak isteyeceğimi sanmıyorum. Bana onu anlat lütfen. ...o sana ne yaptı da sen böyle korkular dünyasında yaşıyorsun? Bu çok uzun bir hikaye Jack. Benim için fark etmez. Nasıl olsa bu havada dışarıda çıkamayacağımıza göre... ...anlat lütfen. <gülüyor> Pekala anlatayım o halde. E, o sırada üniversiteye yeni başlamıştım. Hank'le o zamanlar tanıştım. E, bir gün beni tiyatroya davet etti. Hank? E, anlamıyorum... ...bu tiyatroda bizden başka hiç kimse yok. Biliyorum sevgilim. Ne yapayım? Seni başkalarıyla paylaşma düşüncesine dayanamıyorum. Ama bana bir oyun seyretmeye gideceğimizi söylemiştin. Bana yalan söyledin. Evet. Ama yalnızca romantizm adına söyledim bu yalanı yalan. E, ben gidiyorum. Dur gitme. Gece ve eğlence henüz başlıyor. Ne eğlencesi? E, bomboş bir tiyatro salonunda olmanın neresi eğlence... Ben eve gitmek istiyorum hemen. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak kolumu Hank canımı acıtıyorsun. Eğer beni dinlemek istemezsen... ...daha da acıtacağım canını. Sen dinleyecek misin dinlemeyecek misin? Tabi dinlemeye hazırım. Haklısın. Burası gerçekten de çok romantik bir mekan. Çok güzel. Canım acıyor. Kolumu bırakır mısın? Pekala. Sevgilim. Bizim için harika bir akşam planladım. Önce bir Paris kafeteryasında akşam yemeği... ...sonra Şanzelize'ye doğru yürüyüş... ...Fransız yemeklerini seviyorsun değil mi? Cevap versin. Tabi, Tabii, tabii seviyorum Henk. Güzel. Peki... ...beni de seviyor musun? Duymak istiyorum. Tabii, tabii seviyorum Henk. Beni sevdiğini biliyordum da... ...bir de senin ağzından duyayım dedim. Peki... ...neden seviyorsun? Bilmiyorum Henk. Ben söyleyeyim. Zenginliğim, yakışıklılığım... ayrıca diğer çocuklardan çok daha... ...akıllı oluşum yüzünden değil mi? Onlar... ...baş başa kalmanın romantizmini bilmezler. Ama... ...biz burada her şeyi yapacağız değil mi sevgilim? Tabii yaparız Hank. Benim için yalnızca sen varsın. E, gözlerini yumar mısın? Tabii... Yumdum işte Allah belanı versin senin deli herif Kahrol ah, ah. Dur. Dur Alan Benden kaçamazsın Aşktan kaçamazsın Elon, Neredesin sevgilim Sana nerede olduğunu sordum bu küçük oyundan bıkmaya başladım Alan. Hemen buraya gel. Demek benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak istiyorsun öyle mi? Güzel. Sen bir deli sanıyorsun ama değilim. Senin için bu tiyatroyu yakacağım. Madem benim olmadın birlikte yanarak öleceğiz. İşte... Dediğimi yaptım sevgilim Şu anda tiyatronun perdeleri cayır cayır yanıyor Birazdan alevler bütün binayı saracak <gülüyor> İnanılmaz bir şey Gerçekten de tiyatroyu yaktı mı? Evet Oradan nasıl çıkabildiğimi tanrı bilir Kendimi sokağa attığımda dumanları fark eden bir güvenlik görevisiyle karşılaştım. Peki ya Henk, e, Henk ona ne oldu? Henk yaşıyordu. Yangından yaralı kurtulmuştu. Ama üç itfaiyeci yaralandı. Ve sonra da öldüğünü öğrendim. Peki sonra ne oldu? Henk ondan sonraki görüşüm mahkemede oldu. Onun aleyhinde tanıklık yapacaktım. Ama yargıç onun gerçekten ne kadar hasta olduğunu anlayınca mahkemeyi durdurdu. ...davacı taraf onun hastaneye yatırılmasını isteyince... ...savunma hemen kabul etti. Bunun anlamı cezaevinde 15-20 yıl yatmaktansa... ...iki yıllık bir tedavi demekti. Hank'in kendi avukatı... ...onun için kontrol edilemez derecede sabit fikirli olduğunu söylüyordu. Peki daha sonra ne oldu? Basının ilgisi söndükten sonra unutulduk. Tehditler yeniden başlayıncaya kadar... ...neredeyse bir yıl huzur içinde yaşadım. Tehditler mi? Evet. Her hafta güller gelmeye başladı. Bir ay sonra... ...güller kartla birlikte gelmeye başladı. Kartların üstünde... ...seni düşünüyorum yazıyordu. Bu iki hafta devam ettikten sonra... ...bir gün bir düzüne solmuş gül aldım. Çiçekçiyi aradım. Ve çiçekleri gönderen kişinin... ...sipariş ettiği güllerin solmuş olmasını... ...özellikle istediğini söyledi. Israr ettiğim zaman siparişin... ...Mountain Point Hastanesi'nden... ...Doktor Hank Bartelov tarafından... ...verildiğini söyledi. <gülüyor> Demek senin deli aşık kendini doktorda yapmış. Peki sen ne yaptın? Hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Başka ne yapabilirdim ki? Hank tedavi altındayken... ...benim korunmam gerekiyordu. Tedavisi tenis kortları... ...güzel yemekler... ...ve ünlü doktorlarla yaptığı görüşmelerle... ...sürüp gidiyordu. Bu ben üniversiteyi bitirinceye kadar... ...iki yıl sürdü. İyi de bu çocuğun anne veya babası yok muydu? Yani onlar oğullarını engellemiyorlar mıydı? Hayır. Ne annesi ne de babası... ...Yenki durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Onun suçlu olduğuna inandıklarını hiç sanmıyorum. Her şey için beni suçluyorlardı. Saçma. Seni ne diye suçluyorlardı ki? Onlara göre ben... ...onların servetleri peşinde olan... ...fakir bir ailenin kızıydım. Çünkü onlar çok varlıklıydı. Oğullarını serbest bıraktırmak için... ...her türlü imkanlarını kullanıyorlardı. Sanıyorum bu işe yaradı. Neyse ki... ...mahkemenin tayin ettiği doktor... Henk hastaneden çıkmadan önce beni uyardı. Henk serbest kaldıktan hemen sonra ilk bomba patladı. Sanırım bomba derken sürpriz yaptığını söylemek istiyorsun. Hayır, gerçek bomba. Ha. Yeniden çiçek geldiği zaman kutuyu hiç açmadan çiçekleri attım. Hayatımı kurtaran da bu oldu. Bomba çöp tenekemi paramparça etti. İnanılmaz bir şey. Henk resmen seni öldürmek istemiş. <gülüyor> evet. O zaman bir süre ortadan kaybolmaya karar verdim. Eşyalarımı toplayıp evimden çıktım. O gece kapımın önünde kuşkulu bir yangın çıktı... ...ve bütün binayı tahrip etti. Üç kişi öldü. 16 kişi yaralandı. Bu işin arkasında da Hank'in olduğunu düşünüyorsun değil mi? İtfaiye müfettişi yangının çiçek kutusunda patlayan bombada bulunan... ...aynı tipte bir fitille başladığını söyledi. Birkaç hafta sonra Hank beni aradı... Saklandığım yeri nasıl bulduğunu bilmiyorum. Ama buldu. Neler söyledi peki? Tuhaf bir konuşmaydı. Geçmişimizden söz edip aşkına ihanet ettiğimi söyledi. Tehditler savurdu. Bana neler yapacağını anlattı. Bütün bunları laf olsun diye söylediğini... ...sözlerinin deli saçması olduğunu düşünmeye çalıştım. Ama... Ama ne? Hiç, hiç. Alan, bak bilmek zorundayım. Bana anlatmalısın. O gece Hank'in annesiyle babası... Bir patlamada öldüler. Bir kazaya benziyordu. Evdeki fırın patlamıştı. Ama müfettişler olay yerini inceleyince... ...patlayıcı bir cihazla... ...bir zamanlayıcının işe karıştığını ortaya çıkarttılar. Vay alçak herif vay. Demek anasını babasını öldürecek kadar... ...hakiki bir deliymiş bu herif. Ama hiç kimse Henkin öfkesini onlardan çıkardığından kuşkulanmadı. Aksine ona inandılar. Oysa ben bir şey fark etmiştim. Hank tehditlerini gerçekleştirecek paraya bir anda kavuşmuştu. Beni bulmasa ne kadar sürecekti bilmiyorum ama kaçtım. Ellen, burada ne kadar zamandır gizleniyorsun? Dört yıl kadar oldu. Aman Allah'ım. O deli yüzünden dört yıldır burada tek başına yaşadığını ve beni o sandığını söylemek istiyorsun. Ellen, ben Hank miyim? Bilmiyorum. Emin değilim. Lütfen Alan. Bana ya evet ya da hayır de. Emin değilim. Bak. Bana bak. Bana iyice bak. Gerçeği bilmek hakkım. Nasıl tereddüt edersin? Hank'le az da olsa arkadaşlık ettin. Yüzüme bak ve söyle. O ben miyim değil miyim Alan? Hank estetik ameliyat yaptırarak kendisini değiştireceğini söylüyordu. Estetik ameliyat mı? Evet. Hiç ummadığım bir anda kendisini karşımda bulabileceğini söylemişti. İhanetin cezasız kalmayacağını ve gelecek sefer aşk maceramızın başarıya ulaşacağından emin olduğunu söylüyordu. Aşk mı? Ona göre ölüm bizi ayırıncaya kadar sürecek bir aşktı bu. Tiyatroda çıkardığı yangında bu yüzdendi. Müfettişler o yangının cinayet ve intihar teşebbüsüyle çıkarıldığını söylediler. Sende onun bir fotoğrafı var mı? Evet bir tane var. Albümde olacaktı. Getireyim. İşte Henk bu. Şu yanımda bana bakan çocuk. Hmm, yakışıklı bir çocukmuş. E, söylesene Ellen. Ben ona benziyor muyum? Bildiğim kadarıyla estetik ameliyat insanı tanınmaz hale getirirmiş. Yani ben Hank olabilir miyim? Of, Allah kahretsin. Yüzümü bile hatırlayamıyorum. Sana bir ayna verebilirim. Al. Al da bak yüzüne. <gülüyor> şey, ben de yakışıklı sayılırmışım. Ee, i̇kimizin de burnu düz. Ama Henk'in saçları benimkinden biraz daha açık. Çenemde bir yara izi var. Ama bunun nedenini bilemiyorum. Yine de iyi bir estetik cerrah her şeyi yapabilir... Dört yıl boyunca ummadığım bir anda birinin geleceğini düşünerek yaşadım. Gelecek kişi değişik görünüşte, değişik davranan biri olacaktı. Seni çok iyi anlıyorum Helen. İnan seni korkularından kurtarmak için sana Hank olmadığıma yemin edebilmeyi çok isterdim. Ama, ama kim olduğumu ben de bilmiyorum. Fakat sana bir zarar vermeyeceğime söz verebilirim. Hatta yemin ederim. ...doğru söylüyorum Elif Hafızam yerine gelince de farklı bir insan olmayacağım. Bundan emin olamazsın Jack. Hank'in iki değişik kişiliği vardı adeta. Bir an sevki dolu... ...müşfik biriyken... ...bir anda sağdırgan, cani ruhlu biri olabiliyordu. Hatta... ...o bahsettiğim yangından sonra... ...öyle dengesizleşmişti ki... ...ne zaman nasıl bir davranış göstereceği belli olmuyordu. Sen nasıl birisin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İkinci birimiyim, dengesiz birimiyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Aa, başıma iğneler saplanmaya başladıydı. Oha geçmişimi düşündükçe daha da artıyor bu. Me meğer insanın kendini bilmemesi ne kadar kötü bir şeymiş. Ah, yat uyu istersen. Evet, öyle yapmalıyım. Yoksa daha da şiddetlenecek bu ağrı. Benim asıl endişem bu hastalık sanki benden hiç geçmeyecek Tıpkı dışarıda yağan kar gibi Sonu görünmüyor Hayır her şeyin bir sonu vardır bu dünyada Jack Sen hala hastasın Sana ne olduğunu bilmiyorum Ama belki de düşüp başını bir yere vurdun Bir tür nasıl derler e, Travma yaşıyorsun Aa, Sence iyileşecek miyim? Hafızam yerine gelecek mi? <gülüyor> bilmiyorum ama sana bir doktor lazım Kasabada bir hastane var ama... ...seni oraya nasıl götürürüm bilmiyorum. Hayır, hayır. hayır Benim için hayatını tehlikeye atma lütfen. Dışarıda yalnız kar değil... ...bir de düşmanın var unutma. İlk günden daha iyi sayılırım. Biraz uyusam belki kendime gelirim. Evet, evet ben biraz uyuyayım. İyi, uyu o halde. Yavaş ol hermit. Hastamızı uyandıracaksın. Biliyorum. Senin de bizim gibi karnın aç. Ama biraz sabret. Hastamız uyansın yeriz. Merhaba. Aa, uyandın demek. Aç <gülüyor> mısın? Aa, evet. Hem de bir kurt kadar. <gülüyor> Aklına gelen sadece bu mu? Aa, eğer merak ettiğin kim olduğumsa... ...durum hala aynı. Yani hala hafızası kayıp çekim. Aklıma hiçbir şey gelmiyor elin. Gelmesi için acele etme. Sonra yine başın ağrır. Hı -hı. Yemekte ne var? Güveç ve ay, o. Oh! Ne oldu? Of, parmaklarımı yaktım. Gel, gel. Parmaklarını musluğun altında tut. Bir süre oh. böyle kalsın. Oh. Soğuk su yanağa iyi gelir. Bu soğukta suyun hala akmasına da şaşırdım. <Gülüyor> Uzun sürmez. Yerler buz tutacak. O zaman kar eritmek zorunda kalacağım. Bu kadar yeter. Soğuk su iyi geldi. Yardımına teşekkür ederim. Keşke daha fazla yardımım dokunabilse. Keşke seni bütün tehlikelerden koruyabilsem. E, hadi yemeğimizi yiyelim. Tamam. <gülüyor> Yemeği beğendin mi? Evet, eline sağlık. Güvecin içindeki ne etiydi? <gülüyor> Konserve sığır eti. Buradan 30 mil ilerideki Copper Springs'te... ...güzel bir bakkal dükkanı var. E, ne oldu? İyi görünmüyoruz Sıncak. E, i̇stersen yat. Hayır, uyumaktan yoruldum. Uyumak, yemek yemek... ...ve kim olduğumu anlamaya çalışmaktan... ...başka bir şey yaptığım yok. Ve bundan çok sıkıldım. Bir de ağrı ve acı. Ağrıya dayanmaya çalışmaktan da bıktım artık. <gülüyor> Bıkmak dertlere çözüm getirmiyor. Hadi bakalım yat. Zaten birazdan hava kararacak. Yarın sabah daha iyi uyanacağına eminim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hermit! Ne var? Niye ağlıyorsun oğlum? Sana niçin ağladığını sordum. Aman Allah'ım! Çek yatağında yok. ...nereye gidebilir ki? Sakın dışarı çıkmasın. Oy, kar hala yağıyor. Neredeyse diz boyuna ulaşmış. Jack nerede acaba? Bu ses de ne? Jack odun kesiyormuş. Kolay gelsin. Aa, merhaba yalın. Seni uyandırdıysam özür dilerim ama içeride odun kalmamıştı. Hava çok soğuk. Yeteri kadar hastasın bir de üşütme. Kestiklerin yeter hadi gel. Tamam. Yarım saat önce uyandım. Şömine sönüyordu. Ben de odun keseyim dedim. Hadi gir çabuk içeri. Kaç odun atarsam şömine canlanır. Sabaha kadar bekleseydin ya. Üşümemen için yorganın üstüne bir de battaniye sermiştim. Ben üşümedim Elin. Uyandığım zaman senin üşümenden korktum. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Ama bir daha yapma. Hava karanlıyorken dışarıya çıkmak oldukça tehlikeli. Daha başında olduğunu unutma. Sadece şömine değildi Elin. Geçmişimle ilgili bir şeyler hatırlamıştım. Bunun için uyandım. ...ve hatırladıklarımı seninle paylaşmak istedim... ...ama sen uyuyordun... ...ben de boş durmamak için odun keseyim dedim... ...e, e neler hatırladın Cik? Yalnızca kopuk kopuk şeyler... ...yüzler, sesler... Devam edecek... ...yelken kullanmaktan hoşlanıyorum... ...Rüzgar'ın verdiği özgürlük duygusunu seviyorum... ...köpeğimin adının J.B. olduğunu da hatırladım... ...ben 14 dört yaşındayken öldü... Küçük bir yani bir mağazadan beyzbol kartları çaldığım için başımın derde girdiğini hatırladım. Sonra annemin bana bağırdığını e Eğer hatırladıklarının hepsi buysa bunlar da beni korkutacak hiçbir şey yok. Hı -hı. Hepsi bu değil elim. Başka ne var? Termit nedir biliyor musun? Hayır nedir? Alüminyum tozuyla demir ya da krom gibi metalik bir oksidin karışımıdır. Genelde kaynakçılar kullanır. Ama bir silindirin içine koyup... ...ateşleme mekanizmasıyla... ...bir de zamanlayıcı ilave edebilirsen... Yani? Bomba olur. Çok güzel bir bomba olur... ...ve ben nasıl yapıldığını biliyorum. İyi ama... ...bu senin henk olduğunu göstermez ki. Çünkü başka insanlar da... ...bomba yapmasını biliyor Kimyagerler, polisler, askerler... ...bomba yapmayı bilmek... ...bomba yapmakla aynı şey değil ki. Sen... Sen beni savunmaya çalışıyorsun. Söylediklerinin bir tek kelimesine bile inanmıyorum. Bence sen beni savunuyorsun. Yani onu... Ne, neden? Bilmiyorum. Ellen. Çaresizim. Eğer Hank olduğuna inanırsam... ...kendimi ölüme hazırlamam gerekir. Ama ölmeye hazır değilim. Bak bu çok saçma bir bakış açısı. Hayır. Öyleyse ne yapıyorsun? Kuşkularına mantıklı bir sebep mi bulmaya çalışıyorsun? Bence sen korkularınla yüz yüze gelmekten korkuyorsun. Ben hiç olmazsa korkularımın ne olduğunu biliyorum. Sen bu kadarını bile bilmiyorsun. Korkularla yüz yüze gelmekten söz etmişken... ...sen benim yaşadığım korkuların yarısını bile bilmiyorsun. <gülüyor> ah, ah, ne oldu? Korkma. Tepeden kulübenin üstüne çığ düştü. Ama böyle yüksek sesle bağırmaya devam edersen... ...gerçek bir çığ altında kalabiliriz. <gülüyor> Öyle bir şey olursa... ...gazete manşetlerini görür gibi oluyorum. Korkun çığda daha, daha aşıkları... ...birbirlerinin kollarında yok oldular... Ama gazeteler ellerimizin birbirimizin gırtlandı olduğunu yazmayı herhalde daha uygun bulurlardı. Yapma bunu. Neyi? Birden şaka yaparak konuyu değiştirme. Hank'le birbirinize aşık mıydınız onu söyle. Hayır onunla hiç birlikte olmadık. Neden? Bu biraz özel bir konu değil mi? Eğer Hank'sen değil. 18 yaşında çok hassas korunmaya muhtaç bir gençtim. Bu gibi gayri ahlaki şeyler ben de ancak tiksinti uyandırıyordu. Yine de kendini iyi tanıyacak kadar olgunmuşsun. Saftım ama aptal değildim. Benim için bunun tek yolu ahlaki kurallar içinde evlenmekti. Bunun dışında başka hiçbir niyetim yoktu. Ama Hank mücadeleyi seviyordu. Ben onunla böyle mücadele edince o beni sevdiğini sandı. Peki sen, sen onu seviyor muydun? Bir süre öyle sandım. Temir'le şömineyi biraz karıştırayım da odunlar daha iyi yansın. Bir süre onu sevdiğini sandığını söyledim. ...seni öldürmeye kalkıncaya kadar mı? Aman Allah'ım. Ne var? Ne oldu Ellen? Sen, sen solaksın. E ne var bunda? Yoksa... ...Hank'te mi solaktı? Evet. Evet solaktı. Yani Hank'in de benim gibi solak olması seni korkuttu. He? Tamam. Tamam. Alan, senin güvenliğin için ben buradan gidiyorum. Belki de sen haklısın. Belki, belki de ben estetik ameliyatta yüzünü değiştirmiş Hank. Im. Hayır, dur, gitmeyecek. Neden bana Hank demeye başlamıyorsun? İsmime alışmam gerekiyor. Çek lütfen, beni dinle. Ben, ben senin Hank olduğunu sanmıyorum. Peki ya Hank sen? Ya hafızam geri geldiğinde Hank olduğumu hatırlayıp da seni öldürmeye kalkarsan, böyle bir riski göze alabilecek misin? Evet. Evet alacağım Neden Çünkü Hank ile tek bir ortak düşünceyi paylaşıyor olsaydınız Sen de onun gibi olurdun Soğukkanlı kendini düşünen aç ve tehlikeli Sen de onu bana hatırlatan tek şey fiziksel özelliklerin e, Bu da endişe etmeye gerektirecek kadar önemli bir şey değil Ya diğer benzerlikler için ne diyeceksin Gözlerimin renginin ela olması. Onun gibi solak olmam. Denver'a gitsen solak ve gözleri ela olup da... ...aynı zamanda bomba yapabilen binlerce adam bulabilir misin peki? Evet bulabilirim. Neden bana bu kadar çok güven duyuyorsun Çünkü... Elan? Çünkü senden hoşlanıyorum Jack. Günaydın. Günaydın. Ne zaman uyandın? Yarım saat kadar oluyor. ...harika bir kahvaltı hazırladım. Umarım senden habersiz mutfağını kullandığım için... ...bana kızmamışsındır. Ah, tabii ki hayır, neden kızayım ki? Uzun zamandır... ...kimse bana kahvaltı hazırlamamıştı. Neler var kahvaltıda? Aa, ne ararsam var, peynir, zeytin... ...tereyağı, pekmez. Oo, i̇ştahın yerine gelmişe benziyor. Buna memnun oldum. Bir şeyler daha hatırlayabilirsem... ...kendimi daha iyi hissedeceğim. Ama hatırlayabildiğim tek şey... ...yani tek yeni şey... ...yemek pişirmek oldu. <gülüyor> Acele etme. Bu bir başlangıç. Aa, bu arada kirli tabak çanağ sabunlu suyla dolu... ...evyenin içine koymak gerektiği gibi... ...belli belirsiz bir şeyi de hatırladım. say, odun bitmek üzere. Şimdi çıkar kırarım. Hmm, buna gerek yok. Verandada çok var. Sadece içeriye taşınması tamam. gerekiyor. Tamam, ben taşırım o zaman. Hayır, hayır. Sen daha tam olarak iyileşmedin. Odunu ben taşıyacağım. Tamam, madem öyle istiyorsun... ...sen taşı içeriye. Vay vay vay vay. Hava felaket. Kar her tarafı doldurmuş. Dikkat et Alan. Karların içinde kaybolma sakın. Merak etme ben alışığım Cenk. Ay. Ayağım ay, ay, kaydı. Alan. İmdat. Alan. Aman Allah'ım. Alan. Alan karların içine gömüldü. Hemen onu bulmalıyım. Yoksa orada donarak ölebilir. Alan. Alan neredesin cevap ver. Koyların altında kaldım. Heh. Tamam sesini duydum. Korkma tattım. Şimdi seni kurtaracağım. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Sana dikkat etmeni söylemiştim. Ama bir keçi gibi inançsın. Neredesin? Hala bulamıyorum seni. Heh. Heh. Heh. Buldum işte. Şimdi seni oradan çıkarırım. Heh. Heh. Heh. Heh. İşte, Elan. iyi misin? Elan, cevap ver. Elan, Elan cevap ver. Ölmemiş sadece bayılmış Hemen onu içeri taşımam gerekiyor Üşüyor musun? Oh, donuyorum Neredeyse ölecektim Teşekkür ederim Cem. teşekkür ederim. Sen de benim hayatımı kurtarmışsın unutma. Yine de teşekkür ederim. Şömineye biraz daha odun atar mısın? Uyumak istiyorum. Tabii, tabii. Sana odun taşıma işini benim yapabileceğimi söylemiştim. Ama izin vermedim. İzin verseydin şimdi bunlar başına gelmeyecekti. Bundan sonra dışarıda bir iş olursa ben yapacağım tamam mı? Ah, ah şuna bak. Uyuyakalmış <gülüyor> Neyse Üzerine bir battaniye daha koyayım Az kalsın donarak ölecekti zavallı Ne kadar genç Ne kadar güzel Eğer kim olduğumu hatırlayabilseydim Ona seni seviyorum demeyi çok isterdim Ya ama ya evliysem Ya çocukların varsa ...insanın geçmişini hatırlamaması... ...ne kadar kötü. Uyuk Selim. Kaç gecede sen başımda bekliyordun. Bu gecede... ...ben senin başında bekleyeceğim. Günaydın. Aa, uyandın demek. Kendini nasıl hissediyorsun dağların kızı? Harika, gördüğüm kadarıyla sen de iyisin. Evet, muhteşemim. <gülüyor> Biliyor musun, Hank hiç şarkı söylemezdi. Hmm, bunu duyduğuma sevindim. Umarım bundan böyle benim Hank olduğum korkusuna kapılmazsın. <gülüyor> Hayır, sen Hank değilsin Cek. Çünkü Hank olsaydın beni karlığın arasından kurtarmazdı. Orada ölmemi isterdin. Peki ama benim kim olduğumu sanıyorsun, Ellen? Adım Cek. Ne, e, soyadım ne? <gülüyor> Hiçbir fikrim yok. Herhangi bir Jack olabilirsin Ama hangi Jack Ama hangi Jack olman umurumda bile değil Çünkü seni seviyorum Ama buna hakkım olup olmadığını bilmiyorum Neden? Kim bilir Belki de evlisindir Belki de seni şu anda merakla evde bekleyen Bir karın ve çocukların vardır Olamaz mı? Bilmiyorum Erhan'ım bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum ...bilmek isteyip de düşündüğüm zaman... ...yine kafama ağrılar saplanıyor. <gülüyor> o halde düşünme ve her şeyi... zamanına bırakacak. Nasıl olsa... ...bir gün hatırlayacaksın. Karlar eridikten sonra şehre ineriz. Mutlaka seni tanıyan biri çıkar. Ellen. Efendim? Henk seni bulmak için birini tutacak kadar... ...ileri gider mi sence? Yani dedektif gibi bir şeyim. Evet, evet. Onun gibi bir şey. <gülüyor> o kahrolası, gözü dönmüş ırz düşmanı benim için her şeyi yapabilecek. Durup dururken nereden geldi bu aklına? Hiç. Geldi işte. <gülüyor> Yoksa kendini onun tarafından tutulan bir dedektif mi sandın? Bilmiyorum. Bir an için aklıma öyle bir şey geldi. Ben ben her şeyi veya herkes olabilirim Elin. Hatta Hank bile olabilirim. Hı, saçmalama. E, sana zahmet şu sandığın üzerinde duran yorganı üstüme örter misin? Biraz üşüdüm de. Tabii tabii. ...bu yorgan... ...ben... ...ben bunu bir yerden hatırlıyorum Helen... ...saçmalama... ...bütün yorganlar birbirine benzer. ...hayır, hayır bu yorgan farklı... ...değişik renk ve kumaşlardan yapılmış... <gülüyor> ...evet rahmetli babaannem dikmişti onu bana... Ee, ...evet... ...evet... ...şu siyah parça senin ilkokulda giydiğin önlük değil mi? ...şu kırmızı kumaş yaş gününde dikilen elbisenin parçası... ...şu sarı yamayı liseye başladığın zaman... ...annen elbise olarak almıştı sana... ...ve şu yeşil Yeter. de... Yeter! Bütün bunları sen nereden biliyorsun? E, bu yorganda benim anılarım var. Nereye gidersem onu yanımda taşırım hep. Sen bunu nereden biliyorsun söyler misin? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sadece görünce aklıma geldi. Bu yorganı bugüne kadar gören tek erkek Hank'ti. Bir keresinde onu evime çay içmeye davet etmiştim. O zaman görmüştü. Ilgisini çekince ona üzerindeki desenlerin hikayesini anlatmıştım. Yoksa... ...yoksa sen... Yoksa sen o musun? Yanıldık Helen. Çok yanıldık. Ben Hank'im. İşte yorganda bunun ispatı. Hayır olamaz. Doğru olamaz Jack. Bana Jack deyip durma. Bunun doğru olup olmadığını bile bilmiyorsun. <gülüyor> Belki adın bu değil. Ama bu senin Hank olduğunu göstermez. Sen ondan çok farklısın. Hank bencil, hırslı, sinsi ve kinciydi. Bundan daha kinci olabilir miyim? Merhametini uyandırıp kendimi sana acındırdım. Seni bir yerlerden tanıdığımı söylemiştim. Ama sen daha önce tanışmadığımızı söyledin. Sinsiçe kulübene ve sonunda kalbine girdim. Bu tam Hank'in yapacağı bir şey değil mi? Seni hazırlıksız yakalayıncaya kadar bekleyip sonra vurmak... Ama, ama bana bir zarar vermeye çalışmadın. Henüz yapmadım. Ama anlamıyor musun? Hafızam yerine geliyor. Bir noktadan sonra senin için tehlikeli olabilirim. Bana zarar vereceğine asla inanmam. Buna o kadar emin olma güzelim. Gidip yardım iste. Orman korucusu dostuna her şeyi anlat. Hayır, bunu yapmak zorundasın Elan. Saat çok geç, sabah kadar bekleyeceğim. Boşuna zaman kazanmaya çalışma. Ya yarın çok geç olursa? Seni seviyorum Cenk. Allah aşkına duygularını bir yana bırak Elan. Eğer ben Hank Bartolomé olsam, bu senin sonun olacak. Yalvarırım hemen git buradan, kaç, git, canını kurtar. Çünkü Hank değilsen. O zaman korkman için bir neden yok. Eğer hafızam yerine gelirse. ...ve evli de değilsem... ...o zaman... ...o zaman? Hele bir o zaman gelsin de neler olacak... ...görürüz. E, nereye? Şömineye biraz odun atacağım. Burası soğumaya başladı. Aa! O, o, başım... ...başım... Ne oldu Jack? Yerden odun alıp ayak başımı ...başımın şöminenin tavanına çarptım. Ah, oh. İyi misin? O, hayır... İyi değilim <gülüyor> ah. Alan A, e, Evet Orman kurucusunun yerine gitmen ne kadar sürer e, Bilmiyorum Ne kadar dedim e, e, bu, bu havada iki saat belki biraz daha fazla Hazırlan Yanına su yiyecek ve ihtiyacın olacak her şeyi al Ama Hemen şimdi Ne oldu Cenk neyin var birden değiştin Başımı çarptığım zaman Hafızamın büyük bölümü geri geldi ve anladım ki Alan buradan hemen gitmek zorundasın. Hem de hemen. Cenk ne olursa olsun korkmuyorum. Ama ben korkuyorum. Hazırlan eldivenini şapkanı al. Hemen hazırlan. Peki. Önce bana bir ip yup bul. İp mi? Evet. İpi ne yapacaksın? Beni yatağa bağlamanı istiyorum. Ellen. Hayır Cenk bana bunu yapma. Yapmak zorundasın. ...hafızamın tamamı her an geri gelebilir artık... kim peşinden gelmesini istemiyorum... ...hemen bir ip bul ve ellerimi ayaklarımı karyolaya bağla... ...hayır hayır yapamam... ...yapmak zorundasın... Hayır. ...yapmak zorundasın hayır. Helen... İnşallah, İnşallah bu havada korunculara ulaşabilirim... ...hadi birden göz gözü görmüyorum... Keşke Jack'i dinleyip de yola çıkmasaydım. Kar neredeyse belime kadar yükselmiş. Dikkat etmezsem düşüp karın içinde kaybolabilirim. Helen! Helen! Beni duyuyor musun tatlım? Sen misin George? Soğuktan dondum. Az kalsın buraya gelemeyecektim. Derdin neydi de bu havada dağdan buraya indin alın. <gülüyor> Sorma George. Kulübemde bir adam var. Ne? Bir adam mı? Sana bir zarar vermedi ya. Hayır hayır öyle biri değil. Adam yaralı ve tedaviye ihtiyacı var. Nasıl yaralanmış? Düşmüş olmalı. Onu fırtınadan bir saat önce buldum. Hmm, hemen hemen bir hafta olmuş. Şimdi nasıl iyi mi? Bilmiyorum George. Hafızasında yani geçmişini hatırlayamıyorum. Yani kim olduğunu, nereden geldiğini... Evet, evet, onun gibi bir şey. George, ben sanırım kulübemdeki o adam Hank. Ne? Hank mi? Bir şey yaptı mı? Bir şey söyledi mi? Seni tehdit etti mi? Hayır, bana bir şey yapmadı. Aslında onun Hank olduğunu düşünmemizin tek sebebi... hakkında çok şey biliyor olması. Yalnızca Hank'in bildiği şeyler... Biz derken... ...onunla konuştuğunu mu söylemek istiyorsun? Adam hafızasını kaybetmiş George. Adının Jack olduğunu sanıyorum. Ona Hank'ten söz ettin mi? O anda anlatmam gerekiyordu. Jack'in hafızası yavaş yavaş... ...yerine gelmeye başlayınca... ...gidip yardım istemem için ısrar etti. Değişip yeniden... ...Hank olacağından korkuyor. Bu çok tuhaf. O adamın şu anda Hank olmadığını... ...ama Hank olmaktan korktuğunu mu söylemek istiyorsun? Ve onun seni... Kendisinden korumak istediğini. Evet. Demek oraya yardım götürmeni bekliyor. Evet ve silahlı gitmemi istedi. Aman Allah'ım. Lütfen George gidip ona yardım etmeliyim. Hayır o adam gerçekten Hank ise... ...bizi gördüğü anda üzerimize saldırır. Diğer memur arkadaşım Harlin ...bu sabah kasabaya alışverişe gitti. O dönünceye kadar bekleyeceğiz. Sonra biz onunla kulübeye gittiğimizde... ...sen burada kalacaksın. Ama... Tuzak kurmuş olabilir. Onun ne kadar kurnaz ve kinci olduğunu bana sen söylemiştin. Bizi burada bile tuzağa düşürmeye çalışabilir. Yapamaz. Elleri kolları bağlı. Buraya gelmedin önce onu bağlamamı isterim. Neden? E, çünkü Henke dönüşüp peşimden gelebileceğinden korkuyorum. Pekala, pekala. Ben kulübeye gidip bir bakayım. Harlin döndüğü zaman sen... Hayır, ben de seninle geleceğim. Burada oturup bekleyemem. E, zaten buraya zor geldin bir de yukarıya çıkabilecek misin? Merak etme, çıkarım. Tamam ben kurtarma ekibine durumu telsizle bildireyim. Sonra kulübene gideriz. İşte kulübeme geldik George. Tatlım. Önce ben içeriye girip bir bakayım. Sen burada bekle. E, George. O tüfekle içeridekini vurmayacaksın değil mi? Durup dururken kimseyi vurmayı düşünmüyorum Elon. ...ama her ihtimali de göz önünde bulundurmak zorundayım. Bekle beni burada. Ee, içeride kimse yok. Acaba kızcağız hayal mi gördü? Helen! İçeri girebilirsin. O burada mı George? Hayır, burada kimse yok tatlım. Kulüben boş. Ama nasıl olur? O buradaydı. Şimdi yok. Gerçekte burada senden başkasının olduğunu gösteren... ...hiçbir iz yok. Ama anlamıyorum... Ben evden çıkarken buradaydı. Onu bağlamam için bana yazarmıştı. E, ben de onu karyolaya bağlamıştım. Görüyorsun işte. Kimsecikler yok. Hayal görmüş olmayasın. Of anlamıyorsun. Gördüklerim, yaşadıklarım rüya değildi George. Bunu ispatlayabilirim. E, ondan yani Jack'ten bir şeyler burada olmalı. E, mutfak e, kirli tabaklar e, evin içinde kirli tabaklar olmalı. E, hadi gel bak. Ya ama burada sadece bir tane tabak var Elin. ...ya ipler... çünkü karyolaya bağladığın ipler burada olmalı... Elin, ...sakin ol ve otur canım... ...sanıyorum ne olduğu anlaşılıyor... ...bu da ne demek oluyor George... ...gördüklerimi uydurmadım... ...sarhoş da değilim... İşki kullanmadığımı biliyorsun... ...gördüğüm her şey gerçekti... ...Ellen... ...çok uzun zamandır yalnız yaşıyorsun... ...bunun sende etkileri olmuştur... ...ama bu senin çıldırdığın anlamına gelmez... Yalnızlıktan ve korkmaktan bıktığını gösterir. Bıktığımı. Evet, bıktım. Benimle konuşamayan bir köpekle konuşmaktan bıktım. Dünyada neler olduğunu merak etmekten bıktım. Korkmaktan ve kendimi bomboş hissetmekten öyle bıktım ki. Bazen o aşağılık Henkin buraya gelmesini çok istiyorum. Yaptıklarını şu tüfekle ödetmek için. <gülüyor> Ağlama güzelim. Her ne olduysa geçti. Geçti gitti. <gülüyor> ziyaretinin tekrar geri gelme ihtimaline karşı seninle burada kalmamı ister misin? Hayır, buna gerek yok. Sen git, bana bir şey olmaz. Emin misin? Evet. Karanlık basmadan gitsen iyi olur. Tamam. Ama seni yoklamak için yine geleceğim. Açın Lütfen açın şu kapıyı Tamam tamam Girin canım. Teşekkür ederim Soğuktan mosmor olmuşsunuz <gülüyor> Bu havada dışarıda işiniz ne Şey ben Ben avlanmak için ormana girmiştim Ama yolumu kaybettim Siz orman koruma memurunuzunuz Evet İki kişiyiz Arkadaşım bir yere gitmiş Telefonunuz var mı? Var Şu masanın üzerinde nereyi aramak istiyorsanız arayabilirsiniz Teşekkür ederim bayım sağ olun Büro hat dedikliflik bürosu buyurun Karolin Daha yüksek konuşabilir misiniz sizi duyamıyorum Karolin ben Alex Brody Hayır oradan hala bir haber alamadık ...kurtarma ekibi aramasını sürdürüyor. Karolin saçmalama benim Alex. Aman Allah'ım sen neredesin Alex? Bir haftadır her yerde seni arıyorlar. Dur bir dakika seni Rey'de veriyorum. Alex sen misin? Evet Rey'de benim. Beni bulunduğum yerden aldırır mısın hemen? Tamam dostum. Burası dediğin tam olarak neresi? Bir dakika. Bir... Affedersiniz Korucu Bey. Burası neresi? Ee... Sekizinci korucu istasyonu... ...Count Road 26'daki Copper Springs'in... ...30 militesinde... ...Bank Road Trade. Teşekkür ederim. Reid! Bank Road Trade! Sekizinci korucu istasyonundayım. Daha gittin ha? Sana o işin bekleyebileceğini söylemiştim. O iş mi? Ne işi? Neyse, gelince konuşuruz. Şimdi hemen seni alması için birini gönderiyorum. Bizi çok korkuttun Alex... Neler geldi başına anlat bakalım. Şey aslında tam olarak bilmiyorum. Yürürken düştüm sonra fırtına çıktı. Ben de kendime kalacak bir kulübe buldum. Bir hafta boyunca tek başına mı? Hayır hayır tek başıma değildim. Bir kadın. Bir haftaya yakın bir kadının kulübesinde kaldın. Öyle değil mi? Biz seni gizemli müşterinin işi üzerinde çalışıyor sanırken... ...sen güzel bir kadınla bir kulübede tatil yaptın. Sen neden söz ediyorsun Rey? Ben tatil matil yapmadım. Ben her ne halt için dağa çıktıysam orada başıma bir iş geldi ve geçici olarak hafızamı kaybettim. Hafızanı mı kaybettin? Hı hı. Yani bir hafta boyunca kim olduğunu bilmeden mi yaşadın? Evet. Hala da tam olarak hafızam geri gelmiş değil. Oh, oh başım başım başım yine ağırmaya başladı. Ah. Yine mi? Daha önce de ağrıyor muydu? Evet ağrıyordu. Dağda düştükten sonra oldu. Hafızamı tazelemeye çalışırken sürekli ağrı giriyordu. Oh. Durumun ciddi olabilir Alex. Seni hastaneye götürelim. Beyini bir incelesinler. Jake, Jake, neden beni beklemeden terk ettin kulübeyi? Yoksa hafızan geri mi gelmişti? kim olduğunu öğrendiğinde çekip gittin. Hayatımda ilk defa doğru dürüst birini sevmiştim. Ne yapalım? Benim de kaderim buymuş. Ne var Hürd? Niye ağlıyorsun oğlum? Sana niye havladığını sordum. Bir şey mi oldu? Bu koku da ne? Duman. Uçvak tarafından duman geliyor. Aman Allah'ım, yangın mı çıktı yoksa? Ah, bu da ne bir şey patladı <gülüyor> Aman Allah'ım şimdi de yangın çıktı Hermit hemen kaçmalıyız buradan kulübemiz yanıyor <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum kapıya koşalım Dikkat et alelerin arasına girme <gülüyor> Kahrolsun biri evi havaya uçurmaya niyetlenmiş Hank evet. mutlaka Hank'tir bunu yapalım Dur Hermet, Kapıya gitme, orası yanıyor Arka pencereden kaçalım oğlum çabuk ol Allah kahretsin pencere açılmıyor Bir şeyler yapma Yoksa burada dilidir yanarak öleceğiz Bütün neredeydi Buradayız Şimdi camı kırıp buradan çıkacağız Tamam hadi gel Hermet. Girin Günaydın Alex İki gündür seni ziyarete geliyorum Ama doktorların uyuduğunu söylüyordu Uyandığına sevindim İki gün mü Yani ben iki gündür uyuyor muydum Evet Başına gelenlerden sonra bu çok normalmiş Dua et beyninde bir hasar kalmamış Doktorların iyileştiğini söyledi Bak sana çiçek getirdim Aa, Teşekkür ederim Caroline Şu vazoya koyabilirsin Biliyor musun bizi çok korkuttun. O kulübede neler yaşadığını anlatmak ister misin? Orada gerçekten neler olduğunu ve neleri hayal ettiğimi ayırmakta güçlük çekiyorum Caroline. Düştüğümü hatırlıyorum ama sonrası yok. Kendime geldiğimde bir kulübede olduğumu hatırlıyorum. Biri beni soymuş, temizlemiş ve başımı sarmıştı. Sonradan onun bir kız olduğunu hatırladım. Deminden beri de adını düşünüyordum. Elin olmasın? Evet, evet Elan'dı. İyi ama sen nereden biliyorsun Elan'ı? Doktorlar iki gün boyunca... ...ateşler içinde o kadının adını sayıkladığını... ...söylediler. Düşün de onun seni tutsak aldığını haykırmışsın. Hayır bu doğru değil. Alan gerçekte benim hayatımı kurtardı. Bir süre kim ve nerede olduğumu bilmeden... ...sık sık kendimden geçerek yattım. Hatta Jack isminde bir adam olduğumu sandım. Jack ha. Sana bu ismi o kadın mı taktı? Evet. Hikayeler yazıyormuş. Hikayelerindeki bir kahramanın ismiymiş. Hava sonunda açınca... ...Alan yardım istemeye gitti... O gittikten sonra hafızam yerine gelmeye başladı. Ve o dönmeden de oradan çıktım. Niye onu beklemedin? Bilmiyorum. O anda hafızam yerine geldi. Ama bu sefer de o kulübede ne aradığımı unuttum. Aslında çekip gitmekte hata ettim. Hayatımı kurtardı ve bana bir haftaya yakın o baktı. Bense bir teşekkür bile etmeden ayrıldım. Bu hikayede anlattıklarından daha fazla bir şeyler var. Öyle değil mi? Bu o kadar çok belli oluyor mu? Sanırım Ellen senin için bir şeyler ifade ediyor. Jack olarak duygularım o kadar kuvvetliydi ki... ...ama şimdi kimliğimi hatırladım. Ben Alex'im. Bilemiyorum Caroline. Hayır biliyorsun. Sen Ellen'a aşıksın. Jack aşıktı. Ama Alex Brody'nin onu sevdiğinden emin değil. Bunu anlamanın bir yolu var. Neden oraya gitmiyorsun? Bu o kadar da kolay değil. Kolay. Buradan çıkar çıkmaz dağa gidip onu bul. Onunla konuş. Ona teşekkür et. Hayatta kalman için sana çok iyi baktığı belli oluyor. O Jack denilen adamla aranızda birçok benzerlik olduğunu göreceksin. Öyle mi diyorsun? Evet o dağa git Alex. Cevap ne olursa olsun orada bulacaksın. Hoşçakal. Tavsiyeni dinleyeceğim Caroling. Evet, Carolin haklı. Daha gidip Eleni bulmalıyım ve Hank olmadığımı ona anlatmalıyım. Giderken yanıma aile albümünü de alayım. Doğumumdan bu yaşıma kadar birçok fotoğraf var orada. Bunlar benim Hank olmadığımı ispatlar ona. Sonra da onu alıp buraya getireceğim. Ben yanındayken onun kimseden korkmasına gerek yok. Zaten ben özel güvenlik görevlisi değil miyim? dinmiş ama yerlerden kalkmamış. Bildiğim kadarıyla Ela'nın kulübesi buralarda bir yerde olacaktı. Allah Allah. Yoksa ben mi yolu şaşırdım? Aa, Şu yıkıntılardan duman çıkıyor. Ne oldu acaba? Ha, ha, ha. Aman Allah'ım. Şu duman çıkan yer Ela'nın kulübesi. Evet. Evet. evet. Yanılmama imkan yok. Kulübe burası ama yanlış. Ve hala dumanlar tütüyor. Allah'ım. Yerdeki şu saç fırçası. Ve şu ayna. Onlar Elan'ın. Allah kahretsin. Biri kulübeyi yakmış. Bu Hank'ten başkası olamaz. Lanet olasıca Hank. Keşke terk etmeseydim onu. Elan, Elan. O öldü. Ö öldü mü? Evet. Sen kimsin? Ve burada ne arıyorsun? Ben... Adım Alex Brody. Kulübe ne zaman yandı? Nasıl oldu bu iş? Ben orman koruma memuruyum. Ortamla ben dün sabaha karşı dumanları gördük. Buraya geldiğimiz zaman ateşler kulübeyi tamamen sarmıştı. Onu bulmaya çalıştım ama bulamadım. Sen onun bir hafta önce yaralı olarak bulduğu adamsın değil mi? Evet. Adının Jack olduğunu sanıyordum. Hafızamı kaybettiğim için bu adı Alan takmıştı bana. O zamanlar kim olduğumu bilmiyordum. Önce ona inanmamıştım. Yaralı bir adam bulduğunu ve ona bakıp iyileştirdiğini söylemişti. Yardım istemek için kulübeme geldi. Ama buraya geri döndüğümüzde kimseyi bulamadık. Kulübede ondan başka hiç kimseye ait bir iz yoktu. Yıllardır yaşadığı yalnızlık ve korkunun onu etkilemiş olduğunu düşündüm. Ama yanılmışım. ...bana geldiği zaman senin durumundan endişe ettiğini söyledi. O gece ortağım senin istasyona gelişini... ...ve bir helikopterin gelip seni aldığını anlattı. Elin yokken hafızan yerine gelerek gittiğini düşündük. Gitmen gerektiği için bunu yaptığına karar verdik daha doğrusu. Aşağılık herif! Neden geri geldin? Çıkardığın yangının sonuçlarını görmek ve onu öldürdüğüne emin olmak için mi? E, e, bayım sakin olun. Önce şu elinizdeki tüfeği üzerimden çekin. Anladığım kadarıyla beni Hank sanıyorsunuz... ama ben Hank değilim. Bunu ispatlayabilirim. Nasıl ispatlayacaksın? İşte işte bakın hepsi bu çantanın içinde. Kimliğim, ehliyetim, kredi kartlarım, çocukluk ve gençlik fotoğraflarım. Çantanı ayaklarımın dibine at ve sonra da ellerini başının üstüne koyarak orada bekle. Tamam. Tamam. Çanta ayaklarınızın dibinde. Açın ve içindekilere bakın lütfen. Bakacağım tabii. Bayım bakın bu benim gerçek yüzüm. Bir cerrahın değiştirdiği estetik bir şey değil. Fotoğraflara iyice bakın. Kimliğimi iyice inceleyin. Kredi kartlarımda da fotoğraflarım var. Pekala evlat. Söylediklerin galiba doğru. Adım George Pemruk. Orman koruma memuruyum. Tanıştığımıza sevindim Bay Pemruk. Bu yangını Hank'in çıkardığından emin misiniz? <Gülüyor> Korucu olmadan önce sigorta müfettişiydim. Bir yangında kundakçılık olduğunu bakar bakmaz anlarım. Yangın çıkartan patlayıcı bombaların fitillerini buldum. Peki, Elin'in cesedini bulabildiniz mi? Hayır, bulacağımı pek ummuyordum. Kulübe tamamıyla ahşap, bir yangın durumunda kısa zamanda kül olur. Olay yerine geldiğimizde alevler hala devam ediyordu. Enkazı araştırmaya başlamadan önce uzun süre beklemek zorunda kaldım. ...o süre içinde içeride tanınacak hiçbir şey kalmamıştı. Ama yine de o yaşıyor olabilir. Hayır. Yangını çıkartanın niyeti onu öldürmekti. Onun ne kadar özel bir insan olduğunu biliyorsun. Evet, özeldi. Çok özel. Neden gittin buradan? Şey, uyandığım zaman onu hatırlamıyordum. Zorla bağlanmış olduğumu sandım. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çabuk kaçmam gerektiğini düşündüm. Peki, şimdi neden geri döndün? Hastanedeyken hafızamın tamamı geri geldi Birden Elan'ın kim olduğunu hatırladım Buraya hem ona benim hayatımı kurtardığı için teşekkür etmeye Hem de onu sevdiğimi söylemeye gelmiştim Anlaşılan her ikisini de yapamayacağım Bunu o yaptı biliyorsun o aşağılık Hank Sonunda öcünü aldı Evet onu öldürdü zavallı elin. Ondan öylesine korku gördü ki Neyse ben gideyim artık. Kamyonetim biraz aşağıda duruyor. Sizi bırakmamı ister misiniz Bay Pemruk? Hayır. Benim biraz daha işim var burada. Ben daha sonra aşağı inerim. Size güle güle. Ah kafam. Ah. Keşke hafızamın tümü kulübedeyken yerine gelseydi de elini yalnız bırakmasaydım. Ama o da, o da ne? Şu ilerideki köpek... Aman Allah'ım... Bu köpek Ellen'in değil mi? Bu... bu Hermit! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hermit! Hermit! Gel o! Gel! Hermit! Aslanım sen ne arıyorsun burada? Ellen yok oğlum. O öldü. Sen nasıl kurtuldun bilmiyorum ama sahibin öldü oğlum. Hadi. Hadi bin kamyonete. ...bundan sonra sana ben bakacağım. Maria. Buyurun bayan Tracy. Genellikle pansiyonumda kalanların özel hayatlarıyla ilgilenmem. Benim için önemli olan kiralarını ödeyip ödemedikleridir. Ama sen başkalarından farklısın. Söylesene bana senin bu şehirde hiç arkadaşın yok mu? Neden sordunuz bayan Tracy? Bir aydır pansiyonumda kalıyorsun. Sabahları gazete ve ekmek almanın dışında dışarı çıktığını hiç görmedim. Bütün gününü bu odanın içinde geçiriyorsun. Sakın sen birinden saklanıyor olmayasın. Bana anlatmak istersen dinlemeye hazırım. Benimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim ama... Bak tatlım neden ve kimden gizlendiğini bilmiyorum. Ama mutlaka haklı sebeplerim vardır. Sen gerçekten de iyi bir kızsın. Ama... Maria senin gerçek adın değil öyle değil mi? Haklısınız bayan Tracy. Gizleniyorum ve haklı sebeplerim var. Gerçek adım da Ellen Koster. Bu sana yakışıyor. Zaten Maria adını hiç yakıştıramamıştım. Sanırım daha fazla konuşmak istemiyorsun. He? Evet. Başlayın beni ne olur. Hiç önemli değil. Ne zaman sıkıntılarını paylaşmak istersen ben hazırım tatlım. Şimdi aşağı inip akşam yemeğini hazırlamalıyım. Sen de televizyon seyret biraz. Korku öylesine içime işlemiş ki bir bakışta herkes anlıyor. Ya Rabbim! Nasıl kurtulacağım bu ölüm belasından? Kulübeyi yakan Hank... cesedimi bulamayınca mutlaka yine peşime düşecektir. Günaydın. Günaydın Alex. Hayrola? Suratından düşen bin parça. Anladığım kadarıyla daha yaptığın yolculuk... ...iyi geçmedi galiba. Hmm, haklısın Caroline. Ne oldu? Kaçtığın için Ellen seni... ...bağışlamadı mı yoksa? Beni bağışlayamazdı. Çünkü orada değildi. Gitmiş mi? Hayır. Ölmüş. Ne? Nasıl ölmüş? Bir yangında kulübesi tamamen yanmış... Kaçmak için hiç şansı olmamış zavallıcığım. Çok üzüldüm. Benim kadar üzülemezsin kalorim. Çünkü onun ölümüne ben sebep oldum. Yapma Alex, senin suçun ne? Kulübeyi sen yakmadın ya. Hayır ama yakanı kendi elimle ben oraya götürdüm. Anlayamadım. Önceleri ben de anlayamamıştım. Ama dün gece eve gelince gerçeği öğrendim. Neymiş o Gerçek. Bundan bir süre önce Mountain Point Akıl Hastanesi'nde çalışan Hank diye bir doktor beni arayarak kayıp bir hastasının bulunmasını istedi. Söylediğine göre hasta kadının durumu çok kritikmiş ve hemen bulunması gerekiyormuş. Ben artık kayıp kişilerle ilgilenmediğini sanıyordum senin. Öyleydi. Ama kayıp kadın hasta ve durumu da kritik olunca doktora yardım etmeye karar verdim. Bana bir kurye ile hasta kadının fotoğraflarını ve en ince ayrıntısına kadar yazılı bir hayat hikayesini gönderdi. Dün gece hastaneyi aradığımda Hank Bartolomew adında bir doktorun çalışmadığını... ...iki yıl önce aynı isimde bir akıl hastasının tedavi olduğunu öğrendim. Aman Allah'ım. İyi ama neden doktor kimliğine bürünmüş? Beni ortadan kaybolmuş bir kadını aramaya kandırmak ve ikna etmek için. Kadının tedavisi bitmediğinden endişelendiğini söylemişti. Yoksa o kadın... Evet, Ellen'di o kadın. Hank'in yıllardır sinsice peşinde olduğu masum bir kadın. ...ve ben de iyi bir dedektif olarak Henk'i ona götürdüm. Lütfen kendini suçlama Alex. Ama gerçek bu. O zaman neden dağa gittin? Neden? Çünkü aranan kadının o olduğundan ve anlatılanların doğru olup olmadığından emin olmak istedim. Öyleyse aklının bir köşesinde henge karşı bir kuşku duyuyordun. Herhalde duyuyordum... Seni tutmasaydı bir başkasını tutacaktı. O da Ela'nın yerine bulduktan sonra Henk'e haber verip çekilecekti. Ama sen çekilmedin Alex. Henkin anlattıklarının doğru olup olmadığını anlamak için dağa gittin. Ve düşüp yaralanmasaydın eğer gerçeği öğrenecek onu uyaracaktın. Elbette. Uyarmak da kalmaz. Henkten onu korurdum da. Allah kahretsin. Elim korucu istasyonuna yardım için gittiğinde keşke hafzamın tümü yerine gelseydi de onu terk etmeseydim. Ama bilemezdim ki. Birinin beni kulübeye bağlayıp kötülük yapacağını sanmıştım. Hiçbir şey için kendini suçlama Alex. Hafızanı kaybetmek senin elinde olan bir şey değildi. Kaderin önüne geçilemiyor. Ben bakarım. Özel araştırma ve takip bürosu buyurun. Aa Jim sen misin? Ne var ne oldu? Aa evet evet. Sahi mi? Ha ilginç Hayır yapabileceğin başka bir şey yok Ben durumu Alex'e anlatırım Hoşçakal Ne oldu Karolin? Ariyan cimri Ellen'ın cesediyle ilgili araştırma yapmak için görevlendirmiştim onu Az önce adli tabiple görüşmüş Sonuç? Seni sevindirecek bir gelişme var canım Uzmanlar yalan kulübe içinde yaptıkları araştırma sonucu içeride kemik bulamamışlar Yani? Bu duruma göre senin Ellen yaşıyor demektir Alex Ama nasıl olur? Kulübe enkaz haline gelmişti. Sonra korucu George, Elan'ın kulübeden kaçma şansı olmadığını söylemişti. Alex orman korucusunun ne söylediği önemli değil. Uzmanların raporuna baksana sen. Kulübenin içinde insana ait bir kemiğe rastlayamamışlar. Eğer Elan yangında ölseydi, kemiklerinin tozu mutlaka bulunurdu. Haklısın Caroline. Bu durumda Elan hala yaşıyor demektir. E madem öyle sen de onu ara bul. Senin işin bulmak değil mi? Bunun uzmanı sensin. Ayrıca bulmak zorunda olduğun kayıp kişi, aşık olduğun biri. Buyurun sekizinci koruma istasyonu. George, George benim, benim Ellen. Ellen. Aman Allah'ım olamaz sen Elon! Evet George benim Ama nasıl olur yangıda senin öldüğünü sanıyordum e, Neredesin güzelim burada. Neden bana haber vermedin onca zamandır Oraya geri dönmek istiyorum George Tabi tabi Ama kulübenin yandığını biliyorsun Biliyorum ama kente daha fazla dayanamayacağım Burada küçücük bir odada yaşıyorum Korkudan penceremi bile açamıyorum e daha da başka bir yer buluncaya kadar... ...seninle kalabilir miyim? Tabii kalabilirsin. Evimde sana her zaman yer var. Gelip seni alacağım. Bana nerede olduğunu söyle. Değişmiş görünüyorsun Elin. Saçım yüzündendir George. Yangında bir kısmı yanınca kesmek zorunda kaldım. Hayır. Değişen o değil. Değişen başka bir şey var. <gülüyor> Yorgun ve üzüntülü olduğum için değişik görünüyorum. Şehirde uyumak da çok zor. Kornalar, sirenler, sesler. Dağdaki gibi değil öyle mi? <gülüyor> Elbette dağ gibisi yok. E, George kulübeyi kimin yaktığını biliyor musun? Hank yakmıştır. Başka kim yakmış olabilir ki? Haklısın. Bu dünyada benim ondan başka bir düşmanım var mı? Kahrolası deli. Az kalsın diri, diri yakacaktı beni. Umarım benim benim öldüğüme inanmıştır da artık peşimi bırakır. <gülüyor> Merak etme, ben bile inandıktan sonra o mutlaka inanmıştır. Ortada kulübe diye bir şey kalmadı ki. Caroline haklı. Alan ölmediğine göre onu bulmalıyım. Kızın belalısı Hank de onun ölmediğini öğrenirse... ...tekrar peşine düşebilir. Onun yaşadığına sen de inanıyorsun değil mi Hermit? Ya ama onu nerede arayacağım? Yaşadığına göre korkup yine insanlardan uzak bir yere saklanmıştır. Öyle değil mi Hermit? Yoksa... ...yoksa Alan seni bulduğum yerde yine dağda mı saklanıyor ha? Hadi fırla Hermit! Dağa çıkıyoruz! Gel bakalım Örmit. Elini arayacağız oğlum. Koca da aşağısı olma. En iyisi iş sürmeye kulübeden başlayalım. Nerede olduğumuzu anladın değil mi? Korkma oğlum korkma bu kez yangın yok. Kimse sana zarar veremeyecek. Vermeye kalksa bile yanında ben varım. Dua et de ikimiz de sevdiğimiz insanı bulalım. Onu gördüğüm anda aşkımı yüzüne haykıracağım. Bu ses ne? Merhaba. Ha, ha, ha merhaba. <gülüyor> Affedersiniz. Sizi korkutmak istememiştim. E, kusura şura bakmayın. Birden irkildim. Bu, burada kimsenin olmadığını sanıyordum. E, haklısınız. Eskiden burada bir kulübe vardı. Bir yangın sonucu bu hale geldi. Siz niye geldiniz buraya? Şey ben buraya Ölü'ye son bir saygı göstermek için geldim. Evet anlıyorum. Sizinle daha önce tanışmış mıydık? Bilmem hatırlamıyorum. <gülüyor> tamam sizi hatırladım. Siz bir ay önce korucu istasyonuna yardım için gelmiştiniz. Hatırladınız mı? Aa evet, evet evet hatırladım tabii. Siz o sırada korucu istasyonunda bulunuyordunuz değil mi? Demek... ...Ellen'i tanıyordun. Evet tanıyordun. Ben de tanırdım. Ee, özür dilerim. Ee, adını hatırlayamadım. İstasyonda fazla kalmamıştın. Ee, benim adım... ...Harlem Banks. Brody Brody. Alex Brody. Tanıştığımıza sevindim Bay Banks. Ee, Ellen'in... Alex adında birisinden söz ettiğini hatırlamıyorum. Evet çünkü o beni takma adımla yani Jack diye çağırırdı. Sen Jack misin? Hı hı. Demek gerçekten bir Jack var da. Alan George Pembroke'a senden söz etmiş. George benimle birlikte aynı istasyonda korucu olarak çalışan arkadaşım. Biliyorum onunla tanıştım. Alan'la da yangından bir hafta önce tanışmıştım. Daha doğrusu ben yaralanmıştım ve Alan bana kulübesinde bakmıştı. <Gülüyor> Zavallı kız. Alan'ı uzun zamandır tanırdım ve çok takdir ederdim. Oldukça yetenekliydi. Onun bir sanatçı olduğunu biliyor muydun? Çok güzel siyah beyaz resim çizerdi. Alan çok değerli bir sanatçıydı. Hele bir yorganı vardı. Üzeri adeta hatıra defteri gibiydi. Çok yazık oldu kızcağıza çok. Hermit niye hırlıyorsun oğlum bir şey mi oldu? Hermit kime avlıyorsun? <gülüyor> Bana avlıyor galiba. Bu Elon'un köpeği değil mi? Şey evet evet yangından bir tek o kurtulmuş. Merhaba Hermit. E, ne oluyor Hermit? <gülüyor> Özür dilerim hiç böyle yapmazdı. ...yangından sonra buraya geldiğimde yolda buldum... ...ve onu kentteki evime götürdüm. O kadar yabancı gördük, kimseye havlamadı. Size havlaması çok tuhaf... ...değil mi Bay Harlin? Şey... ...belki de buraya geri dönmek ...onu huzursuz etmiştir. O gülleri... ...Ellen'e mı getirdiniz? Evet, Ellen gülleri çok sevdiğini söylemişti. Herhalde onunla birbirinize çok yakındınız. Öyle denilebilir. Yani... ...onunla aranızda bir ilişki var mıydı? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Ah, tabii aklısınız. Özür dilerim. Çok güzel bir insandı Elon. Masum ve saf. Çok hoş bir genç kızdı. Hayatı çok güzel olabilirdi. Ona her gün düzüneyle gül gönderirdim. Kırmızı güller. Kan kırmızısı güller. Ama bana yaptığını hiçbir zaman anlayamayacağım. Alan size ne yapmıştı? Sen anlatmadı mı? Sana ihanetini anlatmadı mı? Alan bana birçok şey anlattı ama... Anlatmıştır tabii. Yanılıyorsun. Aslında bana Alan hakkında birçok şey anlatan sensin... Doktor Hank Bartolomew. Ne? Şaşırdın diyeyim. Ben sözde kayıp hastanı bulmak için tuttuğun o dedektifim. Tanımadın mı beni? Hey, he, sakin ol. Bırak elindeki o sıstalı bıçağı. Birbirinize çok yakındınız öyle değil mi? Seninle birlikteydi, değil mi? Bunu yüzünden anlayabiliyorum. Doğru. Birlikteydik. Ama benim ne olmadı? Beni hep reddetti. Önüne gelenle karıştırmaya hazırdı ama benim değil. Oysa başka hiç kimse onun aşkına benim kadar layık değildi. O bana aitti. Her şeyiyle bana aitti. Vücuduyla ve ruhuyla. Sonunda üçünü de aldım. Şimdi de sıra senin icabına bakmaya geldi. Hayır Hürmet sen bu işe karışma. Bu delinin icabına ben bizzat bakacağım. Hayır dur. Ne? Aman Allah'ım. Elan. Olmaz. Seni öldürmüştüm. İlahi adalet işte. Görüyorsun ya. Elan'ın hayaleti peşini bırakmıyor Hank. Ne demek istiyorsun? Kaşında duran Elan'ın hayaleti Hank görmüyor musun? Hayalet mi? Evet. Neden? Neden hayatımı mahvettin Hank? Beni neden öldürdün? Ya yapmak zorundaydım. Ellen. Sen temiz değildin. A Ateş ruhu temizler. Ateş ancak senin ruhunu temizler. Korkunç ve çok acı veren bir yangında öldüm. Neden benden bu kadar nefret ettin Hank? Nefret mi ettim? <gülüyor> Neler söylüyorsun Elim Seni sevdim Bütün yüreğim ve ruhumla Sevdim Ama bu şekilde ölmeyi hak etmemiştim Huzur içinde yaşamaya hakkım vardı Ya benim Ya benim haklarım Beni o lanet dolasıca Akıl hastanesine tıktırdın <gülüyor> Özgürlüğüm kalmadı Ölmek kadar kötüydü Seni oraya ben koymadım Sahip olamayacağın bir şey istiyordun Sabit fikir haline getirmiştin. Hayır. Hayır. <gülüyor> bu, bu kelimeyi kullanma. Ben sabit fikirli değilim. <gülüyor> Yalnızca seni sevmiştim. Hayır. Hayır. Hayır, sen hayalet değilsin. Gölgeni görüyorum. Hayaletlerin gölgesi olmaz. Kaç Elan! İkinizi de öldüreceğim. Elan! Bu istasyonuna kaç. Hayır, seni buradan. Hayır. Hayır. Ha. Elen. Ha. Bu bıçakla derini yüzeceğim dedektif. Ay ah, dikkat et. Ay, bakalım. Jack, dikkat Aa bakalım. Ah. Ta. İyi misin ha. Jack? Lanırımdan bıçakla da önemli değil? Gel hadi manyakım. Gel. Neden işimi bitirmiyorsun Hayır. ha? Gel hadi. Gel. Senden korktum. Ay. Ben senin gibi nice deliyle başetmiş adamım. Gel sen. Gevşedeceğim seni. <gülüyor> Sonra da o şurfuntuyu öldüreceğim. Al bakalım. ne Seni bıçaksız bırakayım da gör. Al bakalım. <gülüyor> Burada. Al bakalım. Şimdi şunu al. İşte bıçağın yere düştü. Şimdi ne yapacaksın ha? Bıçaksız kalınca birden küçülü verdin. Ha? Nasılmış Hank efendi Şimdi eşit durumdayız İkimizde silahsızız Gel hadi gel Yumrukların nerede kaldı ha? Geliyor merak etme geliyor Geçer dur Jack Öldüreceksin ha. adamı ha. Bayılıyor ha. Bayılıyor Baksana bayıldı ha. Gebersin namussuz herif Az kalsın o beni öldürecekti sana kaç dediğimde neden kaçmadın Ellen? Seni burada onunla beraber bırakamazdım. Henk artık sana hiçbir şey yapamaz. Seni tekrar bulduğuma çok sevindim Ellen. Dikkat Alan. edecek! Geber! Aa! Aa! Aa! Aa! Alçak katil! Öldürdün onu! Hayır! Hayır! Seyirip buyuttum! Ah! Daha sonra öldüreceğim Cenk <gülüyor> Başkası için ağlamayı bırak Sen benimsin Onu sevemezsin Beni sevdiğini biliyorum Uzak dur benden serseri <gülüyor> Duyamam Sevgi'nin Seni de öldürmeden duramam Hayır yapma <gülüyor> Hayır. Hayır bırak bırak kalım bir saniye geçirdişlerini Ermut, bana zarar vermesine engel ol oğlum. Hadi. Jack <Gülüyor> Jack sevgili uyan kendine gel. Ne <Gülüyor> ne oldu bana başım. Başım. Oh. Arkandan sallarıp odunla başına vurdu. o serif. Nerede şimdi o? Şu anda boğuşuyor. Oh. Tamam gör. Gerisini ben hallederim. Sen hemen kaç. Benden kaçamazsın Eren. Benden kaçamazsın. Allah kahretsin. Herif beni bırakıp Elan'ın peşine düştü. Kaç Elan kaç. Onu kurtaramayacaksın Jack. Onu öldüreceğim. Hayır. Onu öldürmene izin vermeyeceğim manyak herif. Çekilsin. Bırak o bıçağı. Bırak diyorum sana. Aman Allah'ım. İlk bıçağı Cenk'in güçlüğüne dayadı. Devireceksin Aslı. Ah. Beni Geçin öldüremeyeceksin Hank beni öldüremeyeceksin Allah'ım ne, ne olur ol. Jack'i koru Hank'i öldürürse sıra bana gelecek Dayan Jack Koru kendini Ay, Merak etme Alan Bu oyun daha fazla sürmeyecek Al bakalım Jack Ne oldu Kanıldı. ...yumruğu yiyince yere düşerken... ...bıçak kalbine saplandı. Ya, yani... ...yani öldü mü? O öldü mü? Evet. Kendi bıçağıyla kendini öldürdü. Çok şükür. Ama, ama yaran fena kanıyor Seni hastaneye götürmem gerek. O kahralısı öldü. Öldü El. Artık onu düşünmüyorum. Senin için endişe ediyorum. Yaralısın. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Sen burada kal. ...ben korucuların kulübesine gidip yardım getireyim. Hayır. Birlikte gideceğiz. Bu kez geçen seferki gibi olmayacak. Peki sevgilim ha. birlikte gideceğiz. Yürüyebilecek misin? Gayret edeceğim. Ha. ...benmek ister misin Jack? Hayır, hayır. Yürümeye devam etmek zorundayız. Hengin bıçakladığı yer iyice kanlanmış Jack. Çok kan kaybediyorsun. Duramayız Ellen. Alan... Durursak daha çok kan kaybederim. Yürümeye mecbur... Pekala. Neden beni bırakıp gittin? E, ama hayır cevap verme. Yalnızca yürümeye devam et. Uyandığım zaman... ...nerede olduğumu bilmiyordum. Tamam sus lütfen. Tamam Ellen. Gerçeği bilmek... ...hakkın... ...uyandığım zaman kulübeye... ...nasıl geldiğimi... <gülüyor> ...ve bana ne olduğunu... ...hiç hatırlamıyordum. Hatta... Lütfen Jack. Sonra anlatırsın. Korucu istasyonuna var Orada anlatırsın. <gülüyor> Önümüzde bir dönemeç var. Ama... ...bilmen gerek Hayır, ya. açıklamaya çalışma. <Gülüyor> ah, bu hermiş. Ah. İşte geliyor. Aman Allah'ım, yanında George da var. George, George buradayız. Geliyorum tatlım, geliyorum. Vay canına, senin Jack değil mi bu? Ne oldu yılan? Hank. Hank mi? Bu adam Hank mi yani? Şimdi onu... Hayır, hayır. Ona saldıran Hank'ti. Benim eski kulübemde, orada. Lütfen George. Jack'in bir doktora ihtiyacı var. İstasyon yüz metre ileride. Oraya varınca hemen doktor çağırırız. Gel bakalım delikanlı. Ah. Ah. Tamam. Sırt dışın evlat bitti. Heh. Yaranı iyice sardım. Hastaneye gidinceye kadar... ...en azından kan kaybından <gülüyor> ölmezsin. Teşekkür ederim George. İyi misin Jack? <gülüyor> İyiyim. Daha yiyeceğim. Kendini yorma evlat. Telsizle senin için helikopter çağırdıktan sonra... ...tüfeğimi alıp... ...o aşağılık Hank'in icabına bakacağım. Buna gerek kalmadı George. E Hank... E Jack'i e bıçakla saldırdı. Dövüş sırasında da bıçağının üzerine düşerek öldü. İyi olmuş. E, peki öldüğüne emin misiniz? E, tabii ki eminim. Bir daha hiç kimseye üzüntü veremeyecek. Madem öyle Jack için hemen bir helikopter çağırayım. Her şey düzelecek Jack. E, George yardım çağırıyor. Kurtulacaksın. Korkma Helen. ...beni bulduğun zamanki kadar kötü durumda değilim. <gülüyor> Sen gittikten sonra... ...senin için geldim. Ama çok geçti. Kulüben yanmıştı. Ben de... <gülüyor> ...senin öldüğünü sandım. Yangın başladığı anda... ...senin henk olduğunu sandım. Orada olduğumu bilen tek kişi sendin. Üstelik... ...yangın senin ortadan kayboluşundan... ...bir gece sonra çıktı. İkinizi yanan kulübenin ortadan... Bir arada görünceye kadar... ...senin Hank olduğundan şüphe ediyordum. Hank üç ay önce... ...beni telefonla arayıp... ...Mountain Point Hastanesi'nde çalışan... ...bir doktor olduğunu söyledi. Bir hastası için <gülüyor> endişelendiğini... ...anlattığı zaman yalan söylediğini düşünecek... ...bir sebep yoktu. Daha bu yüzden çıktım. Seni aramak için. Belki bir şanstı. Belki de içgüdü. <gülüyor> Ama ne olursa olsun... <gülüyor> ...yerini bulduktan sonra... ...ona haber vermeden önce... ...seninle konuşmam gerektiğine karar vermiştim Ellen. Jack lütfen, yararlısın. İstersen daha sonra konuşalım bunları. Senin kulübenden ayrıldığım zaman... ...oraya neden geldiğimi bile hatırlamıyordum. Hank ya da senin hakkında da bir şey hatırlamıyordum. Hatta kim olduğumu bile bilmiyordum. Lütfen, beni bağışla elana Seni bağışlamak mı? Yaptıklarından sonra... Teşekkür ederim... Helikopter geliyor. Dayanabilecek misin evlat? <gülüyor> Dayanırım. Dayanmak zorundayım George. Helen, o gece yangın nasıl başladı? Duman kokusunu duyduğumda henüz uykuya dalmıştım. Yangın mutfakta başladı. Sonra birdenbire kapı ve pencereleri sardı. Bütün kaçış yollarını kesmek için. <gülüyor> Hermit'in kulübede kaldığını sanmıştım. Seni bulduğuma çok seviniyorum oğlum. <gülüyor> Hank'in seni nasıl bulduğunu anlayabildin mi? Evet. Jack bir dedektifmiş. Hank beni bulmak için onu tutmuş. Sahi mi? Elanın nerede olduğunu Hank'e sen mi söyledin evlat? <gülüyor> Bilinçli olarak değil. Hank beni tuttuktan sonra kafamda bazı kuşkular belirmişti. Doğru olmayan bir şeyler olduğunu hissediyordum. O yüzden Elanın nerede olduğunu Hank'e söylemeden önce... Elanla konuşmak için buraya geldim. Ama kulübeden kaçarken bunların hiçbirini hatırlamıyordum. Ancak yangından çok sonra hatırlayabildim. Ama Hank... Ela'nın nerede olduğunu bulmuştu. Beni takip etmiş olmalı. Ayrıca kulübeden kaçtığım gün... ...bu odada onunla karşılaştık. Ne? Burada mı karşılaştınız? Neden söz ediyorsun sen? Onu ilk gördüğüm zaman... ...ya bana adını söylemedi... ...ya da ben sonradan unuttum. Ama bugün kendisini bana... Halin Banks diye tanıştırdı. Halin mi? Olamaz. Ortağım... O Hank miymiş? İnanamıyorum. Adamdaki nefrete bakın. Alan'ı öldürmek için orman koruma memuru kılığına girmiş. ha? Peki onun öldüğünden emin misiniz çocuklar? B bıçak kalbine girmişti George. <gülüyor> Yine de gidip ölüsünü kendi gözlerimle görmek istiyorum. Siz burada helikopteri bekleyin. Ben birazdan dönerim. Hank'in ortağa çıkması... ...George'u baya sarstı. Sarsar tabii. George beni ondan korumak için çırpınırken... ...koynunda yılan beslemiş. Elin <gülüyor> ...hepsi bitti artık. O manyak artık kimseye zarar veremeyecek. Artık özgürsün. Evet, özgürüm. Artık istediğin her yere gidebilir. istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama şunu söylemeliyim ki... ...ben... Ben seni seviyorum. Seni istediğin yere götürürüm. Kulübeyi onarman... ...ya da yeni bir kulübe bulman için sana yardım ederim. Yalnızca söyle yeter. E, Jack... ...ben de seni seviyorum. Sevdiğin kim Ellen? Sevdiğin kim? Jack mi? Ben mi? Dur bir dakika. Adın Jack değil öyle değil mi? Hayır değil. Benden çok Jack'i seviyor olmandan korkuyorum. Gözlerim kapanıyor Elan. Uyumak istiyorum. Ya da bayılıracağım. Hayır hayır uyuma. Şu anda uyuyamazsın. Ama, ama çok iyi okulun. Lütfen uyuma. Adını bilmezsem seni sevdiğimi nasıl söyleyebilirim? Bir daha söyle. Sana seni sevdiğimi söyleyeceğim. Ama adını bilmeden... Bir şartla. Benimle evlenmeye söz verirsen. Sen se, seninle... ...evlenmeye mi? Evet, eğer yaralı olmasaydım... ...neler yapacağımı bir ben bilirim. A, evlilik he? Hı -hı. E, peki seninle evlenirsem... E, ...bayan ne olacağım? Hiçbir şey. Soruma cevap verinceye kadar söylemeyeceğim. Şimdi... ...benimle evlenecek misin? Evet, evet evleneceğim. <gülüyor> Ah, adım Alex Brody oh. Alex Brody Demek gerçek kadın bu Beğendin mi? Umrumda bile değil Ben senin adını değil seni sevdim sersem Kim olursan o seninle evleneceğim